Havdu billahi meşşaytanın aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim ve sellem. Rahmanirrahim. Hatırlayacak olursanız dünkü derste e, Mescid, hangi mescitte itikafa girilir? E, o mescidin özelliği nedir? Ulemanın katında hangi nasları istilal etmişler? Hangisini nereye koymuşlar? Bunu irdelemiştik. İbn-i Kudame'nin muhdisinden devam ediyoruz kitabı itikaf bölümüne. Kadı ı Harafi'nin sözünü nakli ediyordu. Fıkıh metni Kadı ı وَلَا يَسْرُجُ مِنْهُ إِلَّا لِلْحَاجَةِ <الْإِنسَن> İnsan diyor, itikaftan insanın ihtiyacı olan şeyler sebebiyle çıkabilir, on haricinde çıkması doğru olmaz diyor. اَوْ صَلَاتِ الْجُمْعَاتِ Ya da adam ne için çıkmıştır? Cuma namazı için çıkmıştır. Hatırlayacak olursanız bu iftilafı anlatmıştık. Bir kısım ulema cuma namazının kılınmadığı mescitte e, ne yapmamışlardı? Caiz görmemişlerdi itikafa. Ama dediğimiz gibi, dün de ifade ettiğimiz gibi hatırlayacak olursak Allah subhanahu wa ta'ala'nın gönderdiği din e, fetvadır. Allah'ın hükmünü iblazdır. Allah subhanahu wa ta'ala'nın da bize gönderdiği hükümler iki şartla beyan edilir. Bir, vakanın bilinmesi. iki doğru istimbattır. Yani doğru delili doğru yerde kullanmakla olur. Dolayısıyla bin sene önceki vakıada verilen ile bugünkü fetvayı birbirine kıyas etmek, Kesinlikle doğru değildir. O gün İslam toplumu olduğu için Müslüman bir toplum, Müslüman bir devlet, Müslüman bir halk olduğu için netice itibariyle e, o toplum arasında da Cuma farz olduğu için, Müslümanlar Cuma kıldığı için Cuma kılım ve bir mescitte itikaf caiz olmazdı. Çünkü bir de adam Cuma için mescitten çıkmak zorunda kalacaktı. E, burada hatırlıyorsanız Hanbeliler Cuma'nın şart, e, şart olmasını getirmiştiler. Ama Kadı Hırafi dikkat ederseniz ne diyor? Ancak Cuma için çıkabilir diyor hani diyor bizim mezhebimizi almamış adam. Diğer ulemanın mezhebini almış. Cuma kılınmayan bir mescitte itikafa kalmış. O zaman diyor e, cuma için çıkabilir, ruhsat vardır. Ve cümletü zelkenel mu'takife leysa lehu'l huruc min mu'takifi. Genel olarak itikaflı, itikaftayken çıkmaz. Mescitten dışarı çıkmaz. İlla lima lebudde lehu minhu. Ama bazen öyle zaruri durumlar gündeme gelir ki o zamanlarda diyor çıkması caiz olur. Kalete Ayşe radıyallahu anha Ayşe dedi ki es-sunnetul mutakifi en la yakhruca illa Sünnet diyor itikafının kesinlikle zaruret olmadan itikafından çıkmamasıdır diyor. Radiyallahu Abu Davud dedi ki Ayşe gene ki ana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber diyor hatırlayın dün anlatmıştım. Peygamberin hücresi tam mescidin yanındaydı ve hücreden mescide bir kapı açılıyor. Ayşe diyor ki Peygamber itikaflıyken vesselam, hücreden içeri kafasını uzatırdı. Ben de peygamberin saçlarını tarardım diyor. Ayşe radiyallahu anh. وَكَنَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ اِلَّا لِحَاجَةِ Diyor ki eve de diyor Resulullah mescidde itikaftayken eve insan ihtiyacından başkası için girmezdi. Nedir insan ihtiyacı? Tuvalet mesela. İhtinam olursa Banyo. Birazdan gelecek. İnsan itikaflıyken eve uğrasa, hanımıyla beraber olsa itikafı bozulur. E, oldu ki ihtilam oldu. İtikafta kalan bir adam. Bu insanlık ihtiyacıdır. Banyo yapması gerekir. O yüzden eve girebilir. Zaruret için bu hadis muttefekun aleyhdir. Bukhari Müslüm rivayet etmiştir. وَلَا خِلَافَ ف۪ي اَنَّ لَهُ الْخُرُوجَ لِمَا لَبُدَّ لَهُ minhu. Burada khilaf yok. Zaruret olmadan. İtikafta çıkılmayacağına dair icma var. Alimler arasında. وَقَ Acma ahlul العلم على annal muatakifi en yakhruca min muatakafihi lil ghaid val baul Diyor ki ilim ahliye المنذر، ettiler ki itikafdaki adam sadece küçük ve büyük tuvaleti için mescitten çıkabilir. Aksi takdirde mescitten zarret olmadıkça çıkmaması gerekir. وَلَأَنَّ هَذَا مِمَّا لَبُدَّ مِنْهُ وَلَا يُمْكِنُ فِي أَلْهُ لم aynı şey anlatıyor Resulullah haceti için diyor ihtiyacı için mescitten çıkmıştı diyor Lianna kulla insanin ihtiyacı vardır Çünkü her insanın böyle bir ihtiyacı vardır ve diyor ki ihtiyacın manasının içerisinde sadece tuvalet yoktur büyük ve küçük tuvalet yemek ve içmek de bunlandır diyor اِلَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يَعْتِيَهُ Kendisine yemek getiren biri yoksa mecbur ne yapacak? Çıkacak. Mesela gece biz burada gece namazından sonra sahur yaparken ne yapıyor? Bir kardeş mesela Allah razı olsun gidiyor ekmek alıp geliyor. Niye? Gece o saatte dışarıdan gelip getirecek adam yok. Mecbur buradan birinin çıkıp alması lazım ki sahur yapılsın. Zaruret gereği dışarı çıkılıyor. Evet. وَاِنْ بَغَتَهُ الْقَيْءُ وَلَهُ اَنْ يَخْرُجَ لِيَتَقَيَّ اَوْ خَارِجَ الْمَسْجِدِ Mesela adamın kusması gelmiş mescidin içinde yapamaz onu ya. Yani. Ne yapması lazım? Mescidin dışına çıkması gerekiyor bunun içinde. Tabi şimdi ihtiyaç yok. Tuvaletler falan artık böyle şeyler mescidin kenarında, içinde, köşede bir yerde oluyor da. Adam ne zaman yazmış? Kendi devrinde yazmış. Yani İbn-i bundan 700-800 sene önce yazmış. O zaman mescitler böyleymiş. Yani çölüm üzerinde dört tane duvar çeviriyorlar işte sana mescit. Sahabe öğlen namazını geciktirmiş, aşırı sıcak olduğunda. Hararetten değil ki, kum kızıyormuş, kuma secde ettikleri için. Denize gittiğinizde, cahiliyenizde bilirsiniz, plajda vardır? Öğlen vakti taliksiz gez gezemezsiniz, aşırı bir sıcak vardır. Onun sebebiyle de kum kızar. Sahabe kumda namaz kıldıkları için ne yapıyorlardı? Namazlarını geciktiriyordular, öğlen namazlarını. Ta ki ikindiye kadar, yani neredeyse ikindiyle cemedecek kadar geciktiriyorlardı çünkü topran harareti dinsin. Secde etmek onlara zor gelmesin. Namaz kılmak ayakta durmak onlara zor gelmesin diye. Şimdi bu hadis alıp bir adam dese ki bugün öyle namazını geciktirmek sünnettir. Hata eder yani. O yüzden fetvanın bir şartı vakaiyedir. Dolayısıyla İbn Kudame el de kendi vakasını yazdığı için burada kusmayı da getirmiş. Halbuki kusan bir adam şuraya gidip kusabiliyor bizim burada. Yani bunun için mescidi terk etmesi de gerekmiyor. Ama böyle mescit öyle bir ortam olsa kusmak gibi ihtiyacı olsa tabi ki gene aynı şekilde çıkması gerekir. Mescidin içerisinde böyle şeyler yapmaması gerekir. Cuma için zaten bunu zikretmişti. Ee, Cuma ahkamında dün uzun uzadıya zaten biz anlatmıştık. Evet. Diyor ki Kadı Khiraki'den naklediyor gene. وَلَا يَعُوضُ مَر۪يظًا وَلَا يَشْهَدُ جِنَازَةً اِلَّا اِنْ يُشْتَرِتَ zalik. Hasta geri dönmez. Cenaze için giderle geri dönmez. Ancak bu şart koşulursa o zaman döner. Şimdi bunu şerh edecek. Elkelahu fiyadil mesele fasleyin. Bu meselede diyor söz iki kısımdır. Ahaduhuma birincisi fil hurucu li ibadetil maridi ve şuhudil cenazeti. Mesela hastalık sebebiyle çıkmışsınız veya bir yakınınız ölmüş cenaze sebebiyle itikattan çıkmışsınız. Ma'adabil <gülüyor> iştiratiti şart olmadan siz kendiniz yükleşiniz. Waqta la fetr <gülüyor> riva'tu an Ahmed bir derlik. Ahmed'ten iki var. Faru'an bi lese lehu fi'aluhu. Ahmed demiş ki cenaze içinde çıkmaz demiş. Bu adam şey içinde, hastalık içinde. Çünkü diyor Ata ve Urve ve Mücahit ve Zuhrî ve Malik ve Şâfi'i ve rey ehli hepsi bu sözü söylemişler. Warawa an al-Asran ve Muhammed bin el-Hakam en lehu en lehu en ya'ud el-marida ve yashhad el-cinazata ve ya'ud ila mu'takifi. Demişler ki hasta varsa hastayı ziyaret etmek nedir Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından bir tanesidir. Demiş ki bu sonrakilerde kişi demiş ki der hastayı ziyaret eder gider cenazeyi şahitlik eder cenazeyi defneder, ondan sonra itikafına geri döner demişler. Bu da Kabilu Ali radıyallahu Anhu Said bin Jubeir, İbrahim el Nakhay ve Hasan Basri hepsinin sözü. Bunlar da diyorlar ki geri dönebilir. Lema raasa Ibn Damrah an diyor adam itikaf ettiği zaman cuma'yı şartlı kesin vel yu'idul mariidha hastayı ziyaretten geri dönsün vel yahdurul cenazede hazır olan da vel yahti ahlihu götüren de birazdan hadis gelecek peygamber eşini götürmüş evet kimse yok diye yanında vel amuruhu bil yani ona ihtiyacını Gidenmesini söyleyin, emredin diyor. Halletsin, dönsün. Bunu Ahmet rivayet etmiş. Esrem'den rivayet edilmiş aynı şekilde. Yani dolayısıyla böyle zaruri durumlar e, olduğu takdirde kişi ne yapabilir? İtikaftan çıkabilir. Tabi bu zarureti yani çok genişletmemek lazım. Artık oyuncağı döner, git gel. Canı içtiyor, biraz çıkıyor, hava alıyor, geliyor falan. Bu şekilde bir itikaf sahih olmaz. Kadı halakının sözünü getiriyor. وَمَنْ وَطِعَ فَقَدْ اَفْسَدَ اِتِكَافَهَةٍ Kim hanımıyla ilişkiye girerse bir itikaztı diyor ifsad olmuştur. وَلَا قَضَ عَلَيْهِ Kaza etmesi gerekmez. Hatırlayın nafile ibadetler başlanır niyetlenilirse. Onlar bozuldu takdirde iadesi gerekmezdi. Nafile namaz gibi, nafile oruç gibi. Mesela nafile oruca başladınız biraz devam ettiniz. Orucunuzu bozdunuz. Önünüze yemek geldi veya davete icabet ettiniz. O zaman ne gerekmez size? Orucunuzu kaza etmeniz gerekmez. Aynı şekilde itikafı da insan hanımıyla cima edip e, itikafını bozmuş dahi olsa kaza etmesi gerekmez. İlla en yakuna vaciba. Ama tabi e, eğer adadıysa ve vacip olduysa üzerine o başka. Mesela adak adamış, ben 10 gün şevvalden itikafa gireceğim. Resulullah ilk şevvalin ilk günü biliyorsunuz rivayeti aktardı. Nereye girmişti? İtikafa girmişti. Mesela onun yaptığı gibi diyor ki adam ben şevvalin ilk 10 günü itikafı geleceğim. Resulullahın yaptığı gibi aleyhissalâtu vesselâm. Ada kalamış kendine. O ada gerçekleştirirken 5. gün gitti evine hanımıyla cima etti mesela. Bu adam itikafını ifsad ettiği zaman ki bu yaptığı ifsad etmiş olur. Bu adamın başka bir dahaki şevvale kaza etmesi gerekir bu itikafı. Bir dahaki şevvale. وَجُمْلَةُ <gülüyor> ذَلْكَ اَنَّ الْرَطَعَ فِي الْاِيْتِكَافِ مُحَرَّمٌ bil اِجْمَةِ İcma ile haramdır itikafta aileine beraber olmak. Vel asr fihi kavlullahu teala bunda asıl Allah'ın üstü sözüdür. Ve la tubashiruhunne ve entum mu'akifuna fi'l mesacid. Siz mescitlerde itikaflıyken hanımlarınızla mübahşeret kurmayın. Tilke hududullah. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Fele takrabuha. Bunlara yaklaşmayın. Fele takrabuha. Bunlara yaklaşmayın. Yani gerek olmadan evine gitme. Olur da şeytan vesvese verir. Şehvet insana galibe çalar ve insan itikafını hayırlı bir amelin ne yapar? İhsal eder. Ve in watia fil farci mutamiden afsada itikafahu bil icma. Bi İlim ehlinin icmasıyla kadının felcinden, kadınlık alt bölgesinden, mahallinden ilişkiye girerse icma ile diyor bu adamın itikaf şey itikafı ifsad olmuştur. Adam itikafın ihsal olunmuştur. Ve in kenne adam itikaflı olduğunu unutmuş yani çok Faraza bir mesele ama konuşmuş hadisler. Fekerler ki inne iman min al-Imam bin Abi Hanife ve Malik ve imamı da demiş ki itikaf itikaf ifsad olmaz çünkü biliyorsunuz unutmak özürdür. İnna <Sessizlik> Allah Allah ümmetinden 3 şey kaldırmıştır. Hatayla yapılan, yapılan, bir de ikrahla yapılan. Allah ümmetinden kaldırmıştır. Lianna mubasharatan tufsidu savma falam tufsidu itikaf. Çünkü diyor unutarak cemaatlik orucu bozmuyorsa itikafı neye bolsun diyor. hatırlayacaksanız oruç kitabında bu mesele işlemiştim. Evet. Volena <gülüyor> diyor enma hurima fi'l itikaf istawa amduhu ve sehvu fi ifsahiyya. Ke'l min la ki bizim mezhebimiz ise ister unutarak insan şey yapsın, kendi mezhebini söyleyin İster unutarak cimaisin, ister bilerek cimaisin insan hanımıyla. Diyor oruç şey, itikaf bozulur. لِيَنَّ الْمُبَاشَرَةَ دُونَ الْفَرْجِ لَا itikaf. Sonra diyor ki, fercin dışında bir mübaşeret kursa kadınlar. Yani ilişkin haricinde, yani karısını öpse, yani oynasın onunla. Ciman haricinde bu gibi şeyler yapsa, yakınlık kursa. Diyor burada diyor, itikaf ifsad olmaz. اِلَّا اِلَّا اِقْدَانَ بِهَادَ الْاِنْزَرْ Ama diyor meni gelirse bu oynaşmanın sonucunda ilişkiye girmede gene diyor itikaf ifsad olmuştur. İddasebete ha da fele kefare bilvatu fi zahir el mezhep. Adı bu sabit olursa diyor ilişkiye girmesi sebebiyle diyor kefaret vermez bu kişi diyor. Va vadar <gülüyor> da birü kelam-ı sırafi. Sırafi'nin sözünü nakletmişti İbn Kudame. Diyor ki sırafi'nin sözünün zahiri bunu gösteriyor. Ve qabl ata ve İbrahim en el medine ve malik ahli el Irak. والثور وأهل الشاة والأوزاء ونقل حمبل أن أحمد أن عليه كفارة بكدر ضمن دمشق أ ضمن كفارته وهو قول الحسن والزهري واختيار القاضي لأنه إبادة يفسدها الوطء لعينه فوجب الكفارة بالباطء فيها كالحج وصوم رمضان دمشق أ ضمن كفارته وهو وَلَنَاَى diyor, bize, bizim mezhebimiz ise diyor اَنَّهَا bu لَا تَجِبُوا بِاَصْلِ Aslen bu vacip olan bir ibadet değildir, o yüzden kazası, kefareti gerekmez. Doğru olan mezhepte de budur. Daha önce de izah etmiştik. Çünkü sünnet olan bir amel niyetlenir ve başlanırsa, daha sonra bozulması kesinlikle ve kesinlikle ne yapmaz? İbadeti etkilemez, ibadeti ifsat etmez. Sonra Kadı Hıraqın tekrar sözünü naklediyor diyor ki Eğer diyor fitneden korkarsa itikafı terk eder fa iza emine bana fitneden emin olursa tekrardan kaldığı yerden devam eder idrakan nazar ayyaman ma'luma belli günlerde itikaf etmeyi adadıysa faqada ma terk ettiği o günleri vacip bir şey olduğu için onun üzerine adadığı için iade etmesi, kaza gerekiyor. gerekir diyor. وَكَفَّرَ كَفَّارَةً yemin, Yemin kefareti gibi kefaret verir. Şeyi bozduğu için. Hani az önce kefaret verenler vardı ya, vermesi gerekiyor diyenler vardı. Nedir yemin'in kefareti? Yemin kefareti nedir? Önce köle azar etmek, sonra on fakiri yedirmek ve giydirmek, sonra üç gün oruç tutmak. Bu e, yeminin kefaretiydi. Dolayısıyla bu konuda da itikafını bu şekilde bozan bir Müslümanın e, vereceği kefaret de aynı. Yemin kefaretine ne yapılır? Kıyas edilir inşallah. Burada kalalım. Bu, bu biraz uzun. Bunu tekrardan irdeleyeceğiz inşallah. Allah nesbederse bildirirsiniz de. güzellik var Allah veresiniz sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük bu asrıda nefsim ve şeytanımdandır. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahu wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu